üzerinde efendim ev bina resmi filan varsa ev bina'nın resmi ziyan etmez. Suret varsa, insan varsa, kadın varsa, bacak varsa, şey varsa onların tahsürü vardır. Öğretmenlerle bu torbalarla camiye girilmez. Resim sokunmaz camiye. Onun için o torbaları katlayıp almamaları lazım. Varsa katlamaları lazım. filan. Bu bir. Efendim, tesettürlü olmayanlar camiye giriyor. Tabii camiye gelenin namaz kılması için tesettürlü olması lazım. Tesettürsüz geliyorsa takip için geliyor demek ki. Efendim ya polistir ya gazetecidir. Efendim bir şeydir. Tabii tesettürlü olmasını tavsiye ederiz. Camiye yakışan odur ama tesettürü eksik olan bir kimse camiye gelemez diye de bir şey yok yani. Gusülsüz olan gelemez de mesela. O da tene ki tesettürlü olsun. Televizyon kullanır mı? televizyon buradaki şu bizim konuşmamızı aşağısız da duysun diye oraya kapalı devre bir ekran koyduk. Bu boğazı oraya naklediyor. O olur. Onun mahsuru yok. Yoksa o bilmem öbür kanallar, manalar camide ne seyredilir, ne gösterilir ne şey yapılır. Arkadaşlarımızın bazıları satranç oynuyorlar. İşte aç izliyorlar, vakitleri buna gidiyor. Biz kendilerini uyardık, hocaefendiye sorun, ne derse yapacağız dediler. Eh, demin söylemiş olduk. Satranç da boştur. Yani satranç, o da taşı sürüyor, efendim fit bir yutuyor, eziyor, bilmem ne falan bilmiyorum ya, o da boş bir şey yani. Yapılacak çok işlerimiz var muhterem kardeşlerim. Ve eski insanlar hiç vakitlerini boş geçirmemiş, çok onun için kısa yaşta, küçük yaşta aile olmuşlar. Biz 40'ın elindesini geçiyoruz, daha Fatiha'yı bilmiyoruz. Neden? Böyle çok vakit geçirdiniz. Birisi sihir secdesiyle ilgili bir sorusu var. Diyor ki yani seyir e, secdesi gerektiği zaman bir secdeyi eksik yapmışsa o secdeyi tekrar yapıp da mı ondan sonra seyir secdesini yapacak diyor. Tabi orası biraz kapalı kalmış. Eksik tek tamamlayacak. Eksik secde efendim o zaman sadece seyir secdesi yapacak. Askere gidiyormuş bazı kardeşlerimiz Allah sıhhat afiyetle vazifesini yapıp efendim dönmek nasip etsin. Hıfz-i Oruçluyken kusül abdesti alınacak. Ağzını çalkalamada genzi çekme olayı yapılır mı? Hayır. Yapılmaz. Akşama bırakılır. Yani ağızı şöyle hafifçe abdest alıyor gibi bir işe yapılır. Böyle rızır diye boğaz ya çalkalanmaz. Çünkü ne de olsa yaşlı öbür gider oruç bozulur. Ağız çalkalama oraya bırakılır. O vakitte yapılmaz. Oruç sakatlanır. Menkul kıymetler borsasında haram işlerle uğraşmayan şirketlerin hisse senetlerini alıp satmak ve kârını kullanmak helal midir? O ortak olmak demektir, onun mahsuru yok. Ama haram işlerle uğraşmayan şirket bulmakta da bu devirde galiba yok diyebilirim yani. Birisi diyor ki ben şu, şu tahsilleri gördüm, şu, şu lisanları öğrendim. Efendim, şu anda şeyi varmış, Arapça ve İngilizce öğrenme ihtimali varmış, hangisini öğreneyim? Arapça'yı öğrensin, Kur'an-ı Kerim'in lisanıdır, dinini daha iyi şey yapar. Bir kardeşimiz beş vakit namaz, namaz kıldığı halde, darın halklar İslam meselesinden dolayı cuma namazı kılmıyor. Bu görüşünde İmam-ı Azam ve Seyit Kutup vesaireden aldığını söylüyor fakat bu meseleyi de gerçekten öğrenmek istiyor. Bunu açıklamışsınız. Bu İmam-ı Azam Efendimiz'e göre e, değildir. Seyit Kutup'a göre de değildir. Yanlış. Yani verdiği kaynaklar yanlış. İmam-ı Azam'a göre e, darı harp olmuyor burası. Cuma'yı kılması lazım. İmam-ı Azam'a dayanarak Cuma'yı kılmaması değil, İmam-ı Azam'a tabi ise Hanefi mezhebinden ise Cuma'yı mutlaka kılması lazım. Şahdi ise gene tabii. Şahdi'ye göre darül, İslam asla darül hak olmuyor zaten. Ona göre de kılacak. O bakımdan yanlış bir şeyi. Cuma kılması lazım. Cuma Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de emrettiği farzlardan birisidir. Üç cuma kılmayanın kalbi mühürlenir. feleğini şaşırır. Bir daha kendisini toparlayamaz. Bundan sonra hiç kaçırmasın, kılsın cuma. Yı. Alüveköy'de bir istasyonda 50 bin liralık benzin alana bir çekiliş bileti veriliyor. Çekilişte araba var. Yıl sonunda noter hızında yapılacakmış. Bu caiz midir? Şimdi yani normal benzin alışverişini yapıyor. O da ona bir şey veriyor. Burada kendisi hiç benzin almayıp da bir bilet alıp da çekilişe katılmıyor. Normal benzin alırken böyle de bir hediye şeyi koymuş ama hediyeyi Kura ile vereceğim diyor. Allah-u bu haliyle mahsuru olmasa gerek. Sizlerden defalarca Allah Celle Celaluhu zamanın büyüklerini tanıyıp onlara tabi olmayı nasip etsin şeklinde dua ve temennilerinizi duymuştuk. Zamanın büyükleri kimlerdir? Bu bize bizi aydınlatır mısınız? <gülüyor> Zamanın tabi büyükleri birkaç çeşittir. Bir kısmı perdelerin arkasında gizlidir. Efendim kimse bilmez. Bir kısmını efendim aşikeredir. Gördüğü hizmetler dolayısıyla herkes görür, bilir. Efendim onun için etrafındaki insanları Kur'an-ı Kerim'in terazisinde şeriatın ahkamının ölçüsü içinde değerlendirecek. Yani Allah yolunda Kur'an-ı Kerim'e uyan sünnet-i seniyyeye tabi olan insanları sevecek ve onlarla dost olacak. Uzun süre birisinden ayrı kalan bir şahıs onun fotoğrafını çekebilir mi? Fotoğrafçılıkla resim yapma arasında ilişki veya fark var mı? Bu alimler farklı görüşler belirtmişlerdir. Bazılarına göre fotoğraf da resim gibidir. Resim yapmak günah, insan resmi yapmak günah, heykel yapmak günah. Ahirette onlar azalandırılacaklar bu işi yaptılar diye. Hadi bakalım canlanda şu yaptığına denilecek diye itap olmayacaklar. Orada bildiriliyor. Bazı alimlere göre de fotoğraf dışarıdaki Işıkların kağıt üzerine aksidir. Yani e, Selvi'nin havuza aksetmesi falan gibi bir şeydir. Onun için bunun mahsuru yoktur diyenler de var. Demek ki ihtilaflı bir konu olmuş oluyor. İhtiyahta riayet etmek isteyenler çekilmez. O alimlerin fetvasına göre müsaade tarafını şey yapanlar o müsaadeyi kullanır. Vebali, mesuliyet kendisine ait olmak üzere. Okula gidiyorum, cumayı kaçırıyorum. Ne yapmalıyım? Tabii bu bir umumi beladır. Memleketin üzerine gelmiştir bu gibi şeyler. İbadetleri yapmakta zorluklar oluyor, şartlar zor oluyor. Bütün Müslümanların bu zor şartları düzeltmeye, değiştirme çalışması lazım gelir. Haksızlığı haklı tarafa getirmeye, düzeltmeye çalışması lazım gelir. Bu arada tabi bu işi yapamayanlar yapabilmenin şartlarını araştırmalı mahsur yoksa cuma günü o vakitlerde vermeli. çok mahsur olduğu zaman da artık yani dilim varmıyor Allah'ın bir ibadetini yapmamayı söylemeye ama herhangi bir şekilde kılamıyorsa o zaman o günün öğle namazını kılması gerekiyor ama kaçırmamaya çalışmalı. Hatme harcı yani herkes yapabilir mi? Şahsen herkes yapabilir. Kendi şahsı adına. Çünkü büyüklerimiz, şehirlerimiz hatmi yani kendileri ayrıca sevabı biz de tek başımıza kazanalım diye taksim etmeden kendileri de yapmışlar. Öyle yapılması mümkündür. Toplulukta hatmi haciganı yani yaptırmak Hoca Efendi'nin müsaidesine alınarak, e, alınarak yapılabilir. Yani şahsen kendileri herkes yapabilir de topluluğu idare etme hususunu disiplinsiz yapmamak lazım. Bizim askerimiz bugünlerde doğuda yapılan operasyonlarda savaşta ölse şehit olur mu? Olmaz mı? Şimdi şehit olmak muhterem kardeşlerim birkaç çeşittir. Bir, Allah rızası için yapılan savaşta çarpışıp ölen şehittir. Bunlar şehidi hakiki derler. Ahirette Allah buna e, bir gayri hesap cennetini sokacak, mükafat verecek. Bir de boğulan, yanan, duvar altında kalan, efendim, kanında kolera hastalığı gibi bir hastalık olup ölen falan gibi bazı kişiler, doğrusu çocuk doğururken efendim, ölen kadın gizler, bunlar da şehit sevabı alır diye hadisi şeriflerde bildirilmiştir. Ama bu bu şehit olmak veya şehit sevabını kazanmak şehit hükmüne girmek imana bağlıdır. Yani o ölen şahıs müminse o sıfata sahip olur kendisi mümin değilse olmaz. Müncirse, kafirse efendim inançsızsa olmaz. İnançlığı olması lazım. Yaptığı şeyi de Allah rızası için yapması lazım. Mesela savaşa gitti. Çarpıştı öldü. Kahraman adam desinler diye çarpışmışsa, şehit değildir. Veyahut gitmezsem korkak derler bana diye, itham olunmamak için gitmişler, ölmüşse şehit değildir. لِتَكُونَ كَلِمَتُ اللّٰهِ دِيَ Allah'ın dini yayılsın, Allah'ın dinine hizmet olsun diye çarpışan şehittir. Bu noktalar önemli. Bu rastalardan sonra gelelim bugünkü efendim doğudaki operasyonlarda Normal bizim bildiğimiz şu vatandaş kardeşlerimiz gidiyorlar askerlik hizmeti yapıyor karşı tarafla çarpışıyor falan. ölüyor. Bunun durumu nedir? Bu kardeşlerimiz namaz kılsa da kılmasa da genellikle mümindir. Yani istisnası belki bir iki tane zıpırı çıkar içinde ben inanmıyorum bilmem ne filan diyen ne vardır ya yoktur ama umumiyetle mümindir bu kardeşlerimiz. Karşı tarafta köy basıyor vesaire efendim haksızlık yaptığı için onlara karşı bir hareket yani halkı koruma e, bağımında bir hareket yapmak da gerekiyor. Ötekiler şey bile olsa yani ben istiklal için yapıyorum bile dese müminim, müminim böyle bir sebepten silah çekmeye İslam'ın bakımdan hakkı yoktur. Binaenle böyle bir e, savaşı başlatmış olan kimselerle mücadele eden kimseler bu vasitə içinde şehit hükmüne Allah aleyhım nahi olurlar. <Gülüyor> Bir kardeşimiz evet iki sayfalık şeyi yazmış <Gülüyor> evlenmek istiyormuş fakat efendim ihvanımızdan bir hanım aramış, bulamamış. Başka bir yere mensup olsa olur mu? diye soruyor. Olur ama karışıklık çıkartıyorlar sonra. Yani çeşitli şeyler oluyor. Çekişmeden çatışmalar oluyor. Bu gibi hususlarda kardeşlerimiz birbirlerine yardım etsin. Yani en sevaplı aracılıklardan birisi nikah konusunda yapılan aracılıktır. Bu hususlarda daha aktif olmanızı tavsiye ederiz. Bir tesisat atölyesi devren sapılıkmış. Efendim Evet. Allah hayırlı işler kurmayı nasip etsin. Olabilir. Alsın. Bu akşam burada olup olmadığınızı sormuşlar. Buradayız. Birisi diyor ki bir berste bir senelik abone yapmak istiyor. Ne dersiniz? Şey toplamak istiyor yani şeye, sermaye toplamak evet. istiyor bir atılımı için. Bizim de öyle bir atılımımız var. İnşallah Allah nasip ederse. <gülüyor> Efendim sağ gözün alt kısmı iki haftadır seyiriyor diyor. Bunun dinen hükmü nedir diyor. Göz seyirmesini işte kendisinin alındığına yorarlar. Gözüm çeviriyor birisi beni andı hayırla yadetti etti filan derler. Ama bunun ben bir hadis-i şerifte şeyinin aslını esasını görmedim. Hayır demiş onlar. Kalbe gelen meskese bir hadis-i şerifte sade iman diye belirtiliyor. Acaba bunun vesvese imandaki şüpheden farklı mı? Şüphenin çaresi de uyku hastalığı için dua. temin. söyledik uyku ile ilgili meseleleri. Allah e, uyanıklıklar, e, her şeyi yerlerinde, uykuyu uyanıklığı yerlerinde yapmayı nasip etsin. Şimdi vesvese denilen şey tabi şeytandan gelebilir, nefisten gelebilir. E, bazen de tefekkürden insanın tereddütlerinden hasıl olur. Böyle tefekkür sonucunda meydana gelen bir tefekkürden meydana gelen bir vesvese imanın ta kendisidir. Sade imandır. Çünkü bir hakikati araştırırken karşısına gelen fikirler dizisindendir. Bu böyle. Ama nefisten ve şeytandan gelen vesveseler makbul vesveseler değildir. Onlardan korunmak için şeytandan Allah'a sığınmak lazım, abdestli olmak lazım. Efendim, vesvesenin içine yer etmemesi için vesveseye itibar etmemek lazım gelir. Yüz resmi yapak doğru mudur? doğru değildir. Bir önceki hadiste geçen adı geçen kitabı yani din dediğim budur kitabı Seyit Kutub'undur diyor. Benim dediğim Seyit Kutub'un kitabı değil. Yani, e, Başka bir kimse. Turan Dursun da değil. İsmini şu anda hatırlayamadım. Kitabı bana getirdiler. Yani isim benzerliği olabilir. Seyit Kutub için öyle bir şey demiyoruz. Yani e, isim benzerliği. Benim dediğim adam Arapça bilmiyor. Efendim ruh çağırmaktan vesaireden bahsediyor. Hadis olmayan şeyleri hadis diye kaydetmiş, bilgisi eksik, Abuk sabuk bir insan, şehit kuduk değil yani. Benim dediğim o değil, yanlış şey yapılması. İyi oldu onu yazdı arkadaşım ki böyle bir yanlış anlama şey olmasın olmamış oldu, ortaya çıkmış oldu. Ee, bu fakültesini okumak istirdikten sonra, bugünün kanuna göre avukatlık, savcılık veya hakimlik yapmanın hükmü nedir? Ben bunu rahmetli Abdulkadir Efendi'ye sormuştum, camimizde mihratta otururdu bazen ben ona aşir okuturdum hakim o Allah rahmet eylesin ihvanımızdan hafızdı kendisi bizim arkadaşlar gelip bana sordular dedi ki gidin Abdülkavir Bey o mesleğin içinde ona sorun bakalım ne diyecek dedim gittiler sordular dedi ki ben hafızlığımla bu mesleğin içinde İslam'a çok hizmetler etmeye çalıştım şöyle şöyle hizmetler ettim demek ki insan mesleğini hayra ve hizmete kullanabiliyor diye onlara müsaade ettiğini size naklediyorum efendim saranlı neşriyattan ve fikirlerden Müslümanların korunabilmesi özellikle bir cemaate bağlı olmayan yalnız olanlar, üniversite gençliği nasıl bir çözüme gitmeli şimdi bu hususta hakikaten aldanan aldanıyor, aldanmayan böyle grup içinde olanlar şey yapıyor da bir tane insanın sağlam bir kafa yapısına sahip olması lazım muntazam bir kafa yapısına sahip olması lazım. Muhakeme yapabilmeli. Bazıları muhakeme yapamıyor. Diyorsun ki bak, içki içmek harap. Namaz kılmak şarap. Bu içkiyle inkar ediyor, namaz inkar ediyor. Ne şimdi bunu? söylemiyor ya. Korkma söyle işte bak Allah emrine aykırı şey yapıyor. Olmaz böyle şey de. Kafasını çalıştıramıyor bazısı. Yani tezadı aykırılığı yakalayamıyor. Yine dedektif mi olmak lazım? Polis mi olmak lazım? Yani böyle şeyleri yakalamak için iki üç şeyler anlarsın. Adamlamaz kılmıyorsa tamam. İş yok. Ağzıyla kuş bilgi yalanını yakaladın mı anlarsın. Etrafındaki birkaç kimseye sorarsın filan öyle anlaşılabilir. Fakat bunların hepsinin temeli nedir? Biliyor musunuz? Bunların hepsinin temeli şeydir. Dini doğru öğrenmek. Önce insan dini doğru öğrenirse ondan sonra her şeyi güzel yapar. Tasavvuf da o zaman güzel olur. Büyüklerimiz öyle diyorlar. Önce Kur'an'ı öğrenip, Hadis-i Şerif'i öğrenip tasavvuf yoluna girdi safa sapasağlam bir arif, kamil insan olur. Bunları öğrenmeden girdi mi onun bunun hikayesinden, rüyasından, şusundan, busundan şaşırıp sapıtabilir. Yani dinin aslını öğrenmek için ana kitaplarımızı Kur'an-ı Kerim'in ve adini Hadis-i dikkatli okumak lazım. Kızımız oldu diyor. Efendim ismini e, soruyor. Efendim kız ismi sabahleyin. Düşünüyordum bir isim. Yeah. Reşide olsun. Doğru yolda yürüyen. Böyle sevili, reshat yürüyen bir kimse olsun. Namaza bestese gelirse tekleri tazeliyelim diyor söylüyor. Hayır. Böyle işin sonu alamazsınız. Bestese gelir, tek alırsınız. Bir daha tek alırsınız. Bir daha alırsınız. Bir daha çünkü şeytan oradan yakalar. Katliam. Besteseye hiç yüz vermeyeceksiniz. Aldım tamam. Yüreceksiniz. Yani besteseye bir kere şey yaptım ama bu namaz pek iyi olmadı. Oldu galiba ama yok yok olmadı. Hadi bir daha sığınayım. Bir daha kılarken bir daha bir vesvese gelir. Onu kılarken bir daha bir vesvese gelir, batan saplanırsın. Sakın. Vesveseye hiç yüz verin de. Doğru olduğuna, kanaat getirdiğiniz şeye göre devam etti bir şey olsa biz. Güneş doğarken, batarken ve tepedeyken namaz kılınmıyor. Kerahat vakitleri. E, bu vakitler dışında her zaman namaz ikinci vaktinde ikinci namaz dışında namaz kılmanın, kaza namazı kılmanın, hükmü. Kaza namazı kılınabilir. Nafile namazlar sabah namazından sonra, ikindi namazından sonra kılınamaz. O kerat vakitlerinin dışında. Bitirebileceğiz galiba ama öbür tarafta ders alacaklar var şu ondan kaldı. <gülüyor> zatın talebeleri hakkında bir soru sormuş. O zaman hakkında bir araştırmayı dün sabah okudum. Dört sebepten ben Nakşibendi sayılırım diyor. Abdülkadir Geylani Hazretlerine hürmetlerini bildiriyor. Fakat kendisi kendisine bir halef bırakmamış. Tabi kendisinin de intisabı olduğunu hocalarımıza bağlı olduğuna dair ifadeleri olduğu için intisabsız durdu da demiyoruz. Binaenine ötekiler de talebeleri de intisapsız kalmamalı, bir mülçülük kamerine bağlanmalı. Birisi diyor ki caminin girişinde satış yapıyoruz. Acaba doğru mu, değil mi yani? Caminin girişi, caminin dışı sokaktır, çarşıdır. Kalabalık oradan geçiyor diye. Orada ticaret yapılıyor normal. Caminin içinde yapılması. Orada ibadet edilmiyor. yok. O geçiyor. Caminin içinde yapılması. İdesi farklı. İdesi caminin içi yasak yok. Yani acet yok. Boşuna her şeye gidip savaşmamız gerekir mi? Tabii herkesin özel kendisinin durumu varken o durumları savaşa katılma ve katılmama konusunda sonuca tesir ederler. Mesela kendisinin bakmakla mütellef olduğu annesi babası varsa efendim, o zaman e, olmayan birisinin gitmesi ve onun onlarla meşgul olması hadisi şeriflerde Peygamber Efendimiz tarafından tavsiye edilmiştir. Durumu müsait olanların tabi e, gitmesi uygun olur. Müslümanlar bir zulme uğradığı zaman ötekilerin yardımına koşması gerektiği için. Dört kardeşiz diyor, iki kız, iki oğlan abimin birisi çok hayırsız, annemin babamı aramıyor annemi ve katlet, evlatlar arasında adalet yapmak Kur'an-ı Kerim'de emredilmiştir. Mirasta birisinden kaçırıp ötekisine şey yapmamak emredilmiştir. Adalete hiayet etmesi ve Allah'ın e, tavsiye ettiği şekilde adaletini taksim yapması uygun olur. Kıyısı diyor ki ben derviç oldum ama nefsime hakim olamıyorum. Benim için dua etmeni diyor. Tabi nefis çok azgındır. Yani nefsi yenmek gerçekten zordur. İnsan bunu yenmeye kalkıştığı zaman zorluğunu anlıyor. Araya gittiği zaman anlamıyor da peşinde gittiği zaman karşısına çıktığı zaman nefsi yenmenin ne kadar zor olduğu anlaşılıyor. Allah hepimize yardımcı olsun. Yani zor bir iştir. Tabi abdestli olarak, zikir yaparak, talikattaki o vazifeleri, vazifeleri yerine getirerek insan kuvveti bulur, Allah'ın yardımına mazhar olur, onların muntazama yapması lazım. Organ nakrı caiz midir? Bazı şartlarla caizdir, fetva veriyorlar bu meseleyi müzakere edenler. Konuştuğunuz hadisleri anlattıklarınızdan dolayı Allah razı olsun. Ama ne dediğini anlayamadım. Ben her şeye karışır, konuşuyor, iş demeyerek, buna bir açıklama, he, istemeyerek. Yani istemeyerek her şeye karışıp konuşuyormuş yazıyı yazan kardeşimiz, buna bir çare diyor. Eskiden baklayı okurmuş Şeyh Efendi'ler, ağzına koyarmış, evin dediği için, duhalı bakla ağzında dururmuş. Şeyh Hanım öylece kendisine varmış. Hakim olurmuş. Siz de hakim olmaya çalışın. Eliniz zikirle meşgul edin. Dinliyince başka şeye vakit kalmasın. Mümkün olduğu kadar az konuşun. Sorun kendinize bu sözü söylemem lazım mı diye. Pek gerekmiyorsa konuşmayın. Bir bayan babasının daha sonra izin vereceğini bilirse ve zerret durumu varsa babasından habersiz nikah kıydırabilir mi? Nikah hususunda bizim ve sebebimiz de esas olan kişilerin kendileridir. Şafii mezhebinde, başka mezheplerde vasilerinin, velilerinin izni de şarttır bazı mezheflere göre. Yani her şeyi usulüyle yapmak için tabii hakkı olanlara böyle sorarak nikahı güzel yapmak olabilir. Ama neticede bazen anneler babalar dinsiz oluyor, Müslümana vermek istemiyorlar, açık kimseye vermek istiyorlar böyle garip durumlar olabilir ya esas itibariyle hak kendisi bizim mesleğimize göre. Efendim birisi de bizi 5 hafta haftadır rüyasında göremiyormuş. Efendim, e, bunu açıklar mısınız diyor. Açıklaması aş aç tavuk rüy rüyasında yem görürmüş. Demek ki sevgisi görecek seviyede değilmiş de ondan. Allah hepinizden razı olsun. Teşekkür ederim. Esselamu aleyküm. <gülüyor>